Genç Havan hazırlayan ve sunan Olcay Meşe. Metnunay ile Genç Havan'ın kıymetli dinleyicilerini selamlayarak ikinci programımızın açılışını yine geleceğimize ışık tutacak bir konu ve konuk ile gerçekleştireceğiz. Bugün Yeditepe Üniversitesi Eczacılık ve Tıp Fakültesi öğretim görevlisi olan Dr. Candan Hızeli ile... ...öngörüsel ve birey özgü tedavinin ne olduğunu ve vizyoner eczacılar veya eczacılık öğrenciler için ne gibi faydaları olduğunu konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bireyselleşmenin giderek arttığı bir dünyada haliyle öngörüsel ve birey özgü tedavi deyince oldukça moda bir kavram ortaya çıkıyor... Peki nedir bu aslında? Hepimiz birbirimizden çok mu farklı doğuyoruz? Eğer gerçekten çok farklı doğuyorsak o zaman senelerdir herkese ayırt etmeksizin aynı ilaçlarla uygulanan tedavilerin etkinliğini nasıl değerlendireceğiz? Öngörüsel ve birey özgü tıp bugün bireyin tüm yaşamını boyunca devam eden bir kavram olup her hastanın kendisine ait özel bir biyolojik yapısı olduğu felsefesiyle Bireyin sadece genetik yapısına ait bilgileriyle değil fakat beslenme gibi yaşam tarzı ve çevre etmenleri ile birlikte incelenmesine dayılır. Dolayısıyla bireye özgü tıp hastalık merkezli tedavi kavramından insan merkezli tedavi kavramına bir geçiş sağlar. Evet hepimiz birbirinden farklı doğuyoruz. Neden? Çünkü hepimizin genetik yapısı birbirinden farklı. Dolayısıyla bu genetik yapıya bağlı olarak tedavinin veya hastalıkların incelenmesi hastalıklara sırasında tedaviye nasıl cevap vereceğimizde farklı farklı ortaya çıkıyor bu yüzden Kişinin bireysel tedavisi bu anlama geliyor. Yani sadece aslında genetik yapısı olarak ele almak gerekmiyor. Genetik yapı tabii ki burada çok önemli ama çevre faktörleri, yaşam biçimi faktörleriyle birlikte incelendiği zaman bireysel tedavi önem kazanabiliyor. Mesela bunu irdelerken farmakogenetik, farmakogenomik, polimorfizm gibi kavramlar genelde karşımıza çıkıyor. Bunları biraz açabilir miyiz? Genetiğe bağlı, bireye özgü yaklaşmış şekilde özetleyebiliriz. Hepimiz birbirimizden farklıyız. İşte bu hepimiz birbirimizden farklıyız kavramında genetik farklılık yansıtır. Dolayısıyla genetik farklılık ne demektir? Bu cümlenin arkasında polimorfizm dediğimiz bir olgu yer alır. Yani genlerimiz farklı biçimlerde bulunur. Bu çeşitlilik gen aktivitesini tespit eder. Bu farklılıkta genlerin %93'ünden fazlasını... Teknik detektiv polimorfizmlerinden oluşur. Polimorfizm ne dedim? Ne demektir? Eğer bir toplumda yüzde birden fazla sıklıkla gözüküyorsa buna polimorfizm denir. Ama yüzde birden az sıklıkla göster gözüküyorsa buna mutasyon denir. Zira mutasyon ve polimorfizm kavramı ne kadar birbiriyle bazen eş anlamda kullanılsalar da aslında farklı kavramlardır. Çünkü her polimorfizm bir mutasyondur. Ama her mutasyon bir polimorfizm değildir. Örneğin göz renginin farklılığı bir polimorfizmdir. Ama bir kanser hastalığında oluşan farklılık bir mutasyon olarak düşünülebilir. Dolayısıyla bu polimorfizmlerin... Teknikliyotit polimorfizmlerinin tespit edilmesi farklı kişilerin farklı metabolik özelliklerini anlamamızı sağlamakla birlikte klinik epidemioloji alanındaki genetik çalışmaları için de çok gerekli bir araçtır. İşte bu kavram yeni genetik kavramı dediğimiz kavram oluşturur. Yeni genetik, genetik kavramı eski genetikten bu teknikliyotit polimorfizm kavramıyla birbirinden ayrılır. Yani kısacası o zaman aslında hepimiz farklı farklı doğuyoruz. Evet bu farklılık belki çok küçük bir oranda ama aynı değiliz, farklıyız. O zaman Lady Gaga I Born This Way desin bakalım bize. Şunu belirtmek istiyorum bu arada. Hepimiz birbirimizden farklı doğuyoruz ama aynı DNA'ya sahibiz. Ama demin de dediğim gibi sadece 0.001 gibi ufak bir farklılıkla doğuyoruz. İşte bu farklılık bizim kendi karakterimizi tespit ediyor. Ee, sizin de dediğiniz gibi Lady Gaga'nın son şarkısında meşhur olan şarkısında söylediği gibi Born This Way, We Have the Same DNA, but born, born This Way ee, kendisi de bu şarkısında çok iyi açıklıyor. Stone of Mother Monster. On Goat, a government-owned alien territory in space, a birth of magnificent and magical proportions took place. But the birth was not finite. It was infinite. As the wombs numbered, and the mitosis of the future began, it was perceived that this infamous moment in life is not temporal, it is eternal. And thus began the beginning of the new race, a race within the race of humanity, a race which bears no prejudice, no judgment, but boundless freedom. But on that same day as the Eternal Mother hovered in the multiverse, another more terrifying birth took place. The birth of evil. And as she herself split into two, Rotating in agony between two ultimate forces, the pendulum of choice began its dance. It seems easy, you imagine, to gravitate instantly and unwaveringly towards good. But she wondered, how can I protect something so perfect without evil? It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. -M -M -M -M -M. Just put your paws up, because you were born this way, baby. My mama told me when I was young We're all one superstars She pulled my hair, put my lipstick on and a glass of her boudoir There's nothing wrong with loving who you are She said, cause he made you perfect, babe So hold your head, girl, and you're so far Just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Mm. Give yourself confidence and love your friends. Subway so can't rejoice the truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different law Your Lebanese, Lebanese. your Orient. Whether life's disabilities left you outcast or leader teased, rejoice and love yourself today, 'cause baby, you were born this no way. No medication to buy. Let's be in transgender life. Öyleyse bu uygulamalar eczacının ilaç ve hasta arasındaki etkinliğini daha da arttıracak bir etki yaratacaktır çünkü kişiye özel doz uygulaması ve advers etkilerin ortadan kaldırılması için önlemler bu uygulama kapsamında eczacının görevi olacaktır. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Evet çok haklısınız. Aslında burada eczacılara çok önemli bir iş düşüyor. Çünkü eğer bu eczacı hastanede de olsa, bir hastane eczanesinde de olsa veya fakültede akademisyen de olsa, eczacıların burada görevi çok büyük. Çünkü eğer bir hasta eczaneye geldiği zaman, farklı Ilaçlar, reçetede farklı ilaçlar bulunduğu zaman eczacının buna müdahale edebilmesi, yani hangi ilaçlar arasındaki etkileşimi, advers ilaç reaksiyonları yönünde. E, hastasını yönlendirmesi çok önemli. Tabii bu e, eğitim konusu bu konuda kendini eğitmesi ve hangi ilaçlar arasındaki etkileşimleri hastasına aktarması bakımından e, hayata önem taşıyor. O zaman e, Ahmet amca eczanemize geldiğinde ve eczacı bey aileci benim ağrıma hiç iyi gelmiyor. Sen bana B ilacını ver dediğinde Ahmet amcıya hak vermeliyiz, öyle mi? Kesinlikle. Bu eğer Ahmet amca e, bu böyle bir e, şikayetle geliyorsa bunun sebebini araştırmak lazım. Eğer gerçekten e, Ahmet amca A ilacına iyi cevap vermiyorsa e, dozu yükseltti, dozu azalttı. Buna rağmen yine e, şikayetleri devam ediyorsa muhakkak genetik yapısına ait bir problem olduğu düşünülmeli veya kullandığı eş zamanlı ilaçlardan etkileşimlerinden dolayı bir problem ortaya çıktığı düşünülmeli. İlaçların genetiği olan e, katkısı hakkında konuştuk. İlaçlara dedik bireyler farklı farklı yanıt veriyor. Kimisi yavaş metabolizör olabilir, kimisi hızlı metabolizör olabilir. Ancak öngörüsel ve bireye özgü tedavi sadece ilacın yanıtlarını değil, değil mi? Aynı zamanda kozmetik ürünlerinin, besin ürünlerinin de genetiğe bağlı farklılıklar gösterdiğini söylüyor bize. Biraz bu kavramlar hakkında konuşalım. Tabii e, eğer kişiler bildiğiniz gibi... E, hızlı yani normal, yavaş ve çok hızlı metabolizer olabiliyorlar ilaçlar için. Ama ilaçlar için derken bugün kozmetik ürünlerde veya e, nutrisyonel e, maddelerde bir xenobiyotik olarak düşünürsek bunların da kendisine göre bir metabolik yolu var. Ve bu metabolik yolları için biz yavaş, hızlı veya çok hızlı metabolizör, metabolizör olabiliyoruz. Dolayısıyla ilaçlardaki gibi e, dışarıdan aldığımız nutrisyonel besinler için veya kullandığımız kremler için de aynı şekilde çok hızlı, yavaş veya hızlı yani normal metabolizör olabiliyoruz. Dolayısıyla böyle bir e, karşılaştırma e, yapmak, e, uygunluk yapmak mümkün. Bu uygulamaların peki ülkemizde geliştirilebilmesi için bizler Türk toplumunun polimorfik yapısını ortaya mı koymalıyız? Yani bireyden bireye değişen bu uygulamalar aynı zamanda ülkeden ülkeye veya ırktan ırka değişebilir bilen şeyler mi? Kesinlikle çünkü eğer belli bir polimorfizm kendi bir ülkede fonksiyonel olabilir başka ülkede fonksiyonel olmayabilir. Ne demektir bir polimorfizmin fonksiyon olması? Eğer dominant yani... Ee, ...Türkçe'de nasıl deniyor... ...baskın alele göre... E, ...kendini gösterebiliyorsa... ...o zaman... ...polimorfizm fonksiyoneldir. Yani çalışır durumdadır. Örneğin bir Asya toplumunda... ...fonksiyonel olan bir polimorfizm... ...Türk toplumunda polim fonksiyonel... Ol ...olmayabilir. Dolayısıyla... ...bizim yani her toplumun... ...polimorfik yapısına göre... ...alelleri tespit etmek... ...gençe aktivitelerini tespit etmek... Çok önemli. Bu ilaç için olsun, kozmetik için olsun veya nutisyonel yapı için olsun. Ee, yurt dışındaki mevcut testleri Türk insanının polimorfik yapısına entegre etmeliyiz diyoruz öyleyse. Peki bu testlerin entegrasyonu gerçekleştirildiğinde ancak kişilerin vereceği cevabı belirleyip öngörüsel aşamasına geçmiş olabiliriz bu uygulamaların. Bu noktada şunu sormak istiyorum. Yurt dışında bu uygulamalar hangi düzeyde ve en çok hangi ülkelerde uygulanmakta? Şimdi farmakogenetik aslında hem yeni bir kavram hem de eski bir kavram. İlk temelli 1950'lere dayanıyor. Fakat ilk uygulamalar 1980'lere dayanıyor. Son 15 senedir farmakogenetik alanındaki rutin testlerin kullanılması hızlandırıldı. Özellikle İskandinav ülkelerinde İsveç, Norveç, Danimarka gibi ülkelerde bu diğer ülkelere göre daha rutin yapılmakta. Örneğin, bir hekim belli bir ilacı yazmadan önce hastasının genetik profilini birçok kereler istiyor. Avrupa'da e, Fransa'da e, birkaç tane ilaç üzerinde irontegen gibi kanser tedavisinde kullanılan ilaçlarda ve bazı klozepin gibi antipsikotiklerde, ee, Birçok hekim ilaç hastalarının genetik yapısını bilmek istiyor. Doz ayarlaması yapabilmek için. Ee, Kanada'da e, bugün çok yaygın olduğunu söyleyemem. Ya, söyle, söyleyemem personalize, e, bireye özgü tedavinin. Fakat Amerika'da bu çok fazla, miktar, fa, fazla oranda kullanılıyor. Türkiye'de ise e, farmakogenetik testler... ...den konuşuluyor. Birçok yer yapacağı yaptığını söylüyor. Yapılıyor da. Fakat bu farmakogenetik testlerinin yapılması sadece yeterli değil. Bu testler yapıldıktan sonra bu testlerin sonuçlarının nasıl yorumlanacağı. Yani hastanın yaşam biçimi faktörleriyle birleştirerek yorumlanması önemli. Sonuç olarak şunu diyebilirim aslında farmakogenetik testlerindeki yapılmasındaki en önemli bariyer teknik değil fakat bu bir eğitim konusu. Doktorların ve hastaların bu konuda eğitilmesi neden farmakogenetik önemli? Neden bireyin genetik yapısına ve yaşam biçimi faktörlerine göre doz ayarlaması yapılması önemli? Bu konuda hem hastalar hem de doktorlar hem de eczacılar özellikle eğitilmeli ve kısa seminer programlarından geçilmesi gerekli diye düşünüyorum. Peki Türkiye'de bu tarz seminer programlarını yaptınız mı şimdiye kadar? Evet, bunun ilkini 15-17 Nisan'da Tepe Üniversitesi Eczacılık ve Tıp Fakültesinin katılımlarıyla birinci öngörüsel ve öngörüsel ve birey özgürtikleriyle Tedavi program, seminer sertifika programını gerçekleştirdik. Çok da e, başarılı bir şekilde geçti. Önemli bir katılım sağladı. Türkiye'nin birçok yö yörelerinden Van'dan, Kayseri'den, Ankara'dan, İzmir'den e, bu Türkiye'de ilk bir pro ilk, ilk oluşturuldu. Umarım bundan sonraki senelerde devam edebiliriz. Zira böyle bir programlar önemli. E, çünkü kişi, eczacı veya hekim veya hasta bu konuda ne kadar bilgi edinirse eczacı hastasından o kadar bu konuda sorgulayacak, hekim de bu konuda o kadar reçete veya test isteyecek. Hasta da aynı şekilde ne kadar bilgi sahibi olursa eczacısına veya hekiminden bu test konusunda yardımlarını isteyecek. E, eczacılık ve tıp fakültesi eğitim programlarına konmalı mı ya da kondum mu veya konmaya çalışılıyor sizce? Şu anda zorunlu olarak bir program yok fakat bu program farmakogenetik dersi ilk olarak zorunluya yakın olarak yoğun bir biçimde ilk defa Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde başlatıldı. Benim en son katıldığım Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Kongresi'nde de Mefko'da da yine Marmara Üniversitesi'nin hocaları konuştular ve bunun hani programa konması gerektiğini söylediler. Yeditepe ile başlayan bu uygulama inşallah öteki üniversitelere de yansıyacaktır diye düşünüyorum. Umarım zira artık bildiğiniz gibi tıp bilimi olsun veya eczacılık bilimi olsun artık moleküler genetik, moleküler tıp veya moleküler eczacılık olmaya başladı. Dolayısıyla... Artık klasik yaklaşımları ne kadar tutmakla birlikte bu klasik yaklaşımlara alternatif veya destek olarak yeni yaklaşımları da getirmek önemli ki farmakogenetik dolayısıyla bireye özgü tedavi yaklaşımı yeni bir kavram olarak eczacılık öğrencilerine veya tıp fakültesi öğrencilerine aktarılmalı. Genetik testlerin bilinci konusunda eczacılar, tıp fakültesi öğrencileri, hastalar bilinçlendirildikten sonra genetik testler artık gündelik hayatımıza girdiğini farz edelim. Ee, peki bu genetik testlerin ilk olarak yapılması öngörülen hasta grupları hangisidir? Önceliği hangi hasta gruplarına veya hastalıklara vermeliyiz? Ee, aslında bu genetik testler dolayısıyla farmakogenetik testlerden konuştuğum için farmakogenetik testlerin bütün hastalara uygulanması gerekir diye bir o, şart yok. İlace cevap vermeyen veya o, toksiste yani advers ilaç reaksiyonları gösteren hastalarda bu testlerin önerilmesi yaptırılması o, çok önemli. Genetik testler hasta hayatında bir kere yapılıyor değil mi? Evet, kesinlikle. Testlerin sonuçlarına göre hastalara ne gibi tavsiyelerde bulunuyorsunuz? Demin de belirttiğim gibi sadece test sonuçlarını vermek yeterli değil. Çünkü eğer test sonuçlarını hastaya veya eczacıya sonuçların genetik kavramları ...içinde verdiğimiz zaman e, hasta e, hem hasta hem hekim hem de eczacı e, biraz e, bu sonuçlar karşısında şaşırabiliyor ve yorumlamakta zorluk çekebiliyor. Dolayısıyla testlerin test sonuçlarının hastaya ...hekime veya eczacıya nasıl sunulduğu önemli. Bu sonuçları demin de yine bahsettiğim gibi, üzerine vurarak bahsettiğim gibi... ...sadece genetik yapısı değil, çevre şartları, yaşam biçimi faktörleriyle birleştirerek hastaya bireye özgü bir şekilde vermek önemli. O yani, zaman buradan şunu anlayabilir miyiz? Genetik e, yapıları tamamen aynı bile olsa yani ikiz insanlar farklı çevre koşullarında farklı reaksiyonlar gösterebilirler mi? Kesinlikle. Çünkü e, bildiğiniz gibi bir kişinin genotipini, gen, genetik yapısını değiştiremeyiz. Fakat genlerin ekspresyonu yani ifadesini değiştirebiliriz. Bu genlerin ifadesini, ekspresyonunu nasıl değiştirebiliyoruz? Bu çevre şartları faktörleri genlerin ekspresyonunda, ifadesinde çok etkili. Yani fenotipinde etkili, dış görünüşünde veya hastalık geliştirmesinde önemli. O yüzden ne kadar aynı genetik yapıya sahip olsak bile farklı yaşam biçimi faktörleri bakımından İlaçlara olsun, hastalıklara karşı olsun cevabımız farklı farklı olabiliyor. Örneğin e, sigarayı çok içen bir insana genetik yapısına, genotipine bakarak sen içme sana çok zararlı. Ya da işte bir başkasına da sen kesinlikle içme sana çok daha zararlı mı diyebiliriz? Kesinlikle. Örneğin e, ufak bir örnek verebiliriz e, verirsem klozopin. E, Stokrom 1A2 gibi bir metabolik yoldan metabolizma olur. Dolayısıyla eğer e, bu bu metabolik metabolizmayı koplayan gen için zayıf veya hızlı metabolizmeye sahip olan iki kişi birisinde eğer bir kişi daha fazla sigara içiyorsa aynı gene sahip olmalara rağmen onun metabolizmasını hızlandıracaktır sigara. Dolayısıyla yani aynı genetipe sahip olmalarına rağmen bu kişiyi çevre sigara içtiklerinden dolayı farklı miktarlarda az veya çok ilaca karşı olan cevabı da değişecektir. Çok verilen bir örnektir işte ya benim e, dedem 80 yaşına kadar yaşadı sürekli de sigara içti bir şey olmadı diye ama o insanın yapısı dirençli olabilir ama şu da bir gerçek o zaman örneğin o içiyor ben bir pasif içiciyim ve benim genetik yapım çok daha hassassa ben belki onun içtiği sigara yüzünden çok büyük zararlara maruz kalabilirim. Kesinlikle. Bildiğiniz gibi sigaradaki eee polihidrokarbonlar detoksifikasyon yoluyla karaciğerde detoksifikasyona e, tabi tutuluyorlar. Eğer buradaki enzimlerden, örneğin glütotyan transferaz enzimlerinden birisi eksik olursa detoksifikasyon olayı tamamlanmamış oluyor. Dolayısıyla eğer herhangi iki kişiden biri bu detoksifikasyon enzimleri bakımından eksikse o zaman eksik olmayan kişiye göre kansere veya ...diğer hastalıkları geliştirmeye daha yatkın olabiliyor. Ama bu demek değildir ki bu kişi illaki bu hastalığı geliştirecek. Sadece eksik olmayan kişiye göre daha büyük şansı olabiliyor. O zaman bu konuşmadan sonra sigara konusunda net bir şekilde uyaralım dinleyicilerimizi. Siz belki o enzimler tarafından eksiklik çekmiyor olabilirsiniz ama çocuğunuz ya da eşiniz çekiyor olabilir ve içmemelerine rağmen ciddi hastalıklarla maruz kalabilirler diyoruz. Peki şunu da sormak istiyorum. Amerika'nın sağlık otoritesi olan FDA yani Food and Drug Administration'ın farmakogenetik testleri zorunlu tuttuğu bir takım ilaçlar var. Fakat aynı ilaçlar bizim ülkemizde kişilerin farklılıkları gözetilmeksizin hastaya veriliyor. Bu ne gibi bir sakıncalar doğurabilir? Mesela bugün FDA e, meme kanserinde kullanılan tomoksifen molekülü için farmakogenetik testinin gerekliliğini yapı, yap, muhakkak yaptırın demiyor ama gerekli olduğunu belirtiyor. Neden? Eğer bu ilaç bakımından zayıf metabolizer olan kişiler ilaca esas ana maddesi olan tomoksifine dönüştüremiyor ve istenilen cevabı veremiyor ve tekrar hastalığın nüksetmesine sebep verebiliyor. Bunun gibi aynı şekilde solid tümörlerde kullanılan irinotekan molekül gibi önemli toksisitelere sebep verebiliyor, çok önemli diğer sebep verebiliyor. Dolayısıyla aynı şekilde FDA bu molekül için de bu testin yapılması gerektiğini ileri sürüyor. Eğer bu testler yapılmazsa, bu testlerin yapılması neden önemli? Özellikle toksistesi olan ilaçlarda bu testlerin yapılması çok önemli. Örneğin irin demin bahsettiğim e, solüt tümörlerde kullanılan e, kemoterapik e, ajan... ...çok önemli toksistlere sebep verdiği için... ...hasta da önemli diyarelere sebep veriyor ve bu ölüme kadar götürebiliyor. Dolayısıyla tedaviye başlamadan önce... Bu hasta için bu ilacın geçtiği metabolik yolları kodlayan genlerdeki farklılıklara, polimorfizmlere veya mutasyonlara toksitesi geliştirip geliştirmemesi bakımından açısından bakılması çok önemli. Sohbetimize ufak bir ara verelim. Plasibo'dan meds diyelim. Free, trying my best not to forget What happened to us, what happened to me What happened as I let it slip I was confused by the powers that be Forgetting names and faces Passers-by were looking at me As if they could erase it Baby, did you forget to take your meds? Baby, did you forget to take your meds? I was alone, staring over the ledge, trying my best not to forget, all manner of joy, all manner of glee, and our one heroic pledge, how it mattered to us, how it mattered to me, and the consequences, I was confused by the birds and the bees, forgetting, Time. Baby, did you forget to take your meds? Bugünkü tedavi yaklaşımı genelde nasıldır? E, bugünkü tedavi yaklaşımını şöyle açıklayabilirim. E, çünkü biliyorsunuz e, insan genom projesinin tamamlanmasıyla birlikte 2003 yılında aslında tıpta e, bir moleküler yaklaşım başladı. Dolayısıyla bu moleküler insan genom projesinin tamamlamasıyla ve genetikte... Ilerle, e, genetikte elde edilen ilerlemelere karşı maalesef bugün günümüzde tedavi deneme yanılma yoluyla yapılmakta. Yani Dozajı indir dozajı azalt hastanın dış nasıl ayar ce kötü cevap veriyorsa işte biraz daha indiriyorsunuz biraz daha azaltıyorsunuz ama bu tip metot birçok hastada önemli ilaç reaksiyonlarına sebep vermekte. Ve e, bu önemli ilaç reaksiyonları da e, tahmin ediyorsunuz ki e, ülke ekonomisi hılkımdan önemli zararlara sebep vermekte. Evet bugün hep hasta odaklı konuştuk. Tabii ki hasta odaklı yaklaşım çok daha önemli ama bir nebze ülke ekonomisi bakımından da bir önem teşkil ediyor bu konu. Yani ülke ekonomisine gerçek manada verdiği zarar ne bu konunun? İlkek ekonomisi bakımdan düşünürsek çok önemli zararları var. Ee, örneğin 1996 ile 1900 pardon 1966 ile 96 yılları arasında yapılan ve 39 tane araştırma raporlarını kapsayan bir meta analiz çalışmasına göre Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa'da yanlış ve yetersiz ilaç tedavisi senede ülke ekonomisine yaklaşık 1 milyon dolara mal olmaktaydı. Ve sadece 2 milyonun üstündeki kişi yanlış ilaç tedavisi yüzünden hastaneye yatmakta. Ve 100 binin üstündeki işte advers ilaç reaksiyonlarını gibi önlenecek sebeplerden dolayı hayatını kaybetmekte. Bunlar tahmin edebildiğiniz gördüğünüz gibi çok önemli büyük rakamlar. Ve bugün e, advers ilaç reaksiyonlarından ölüm sebebi 5. sırada yer almakta. Yani... E, trafik kazalarının 3. veya yaklaşık 4. sırada yer aldığı düşünülürse bu çok önemli bir rakam. Burada zaten altını çizdiğimiz nokta şu. Bu önlenebilir ve biz de önleyelim değil mi? Kesinlikle. Çünkü bunlar önlenebilir e, durumlar. Dolayısıyla basit bir genetik testiyle veya hangi ilacın bireye uygun olup olmadığını önceden bilerek verirsek... Bu adverse react reactionlarının önemli bir kısmını engelleme durumunda e, engelleyebileceğiz. Bir de ben her yerde karşılaşıyorum bu tarz şeylerle. Genomik mi genetik mi bu ikisi arasındaki fark nedir? Yani farmakogenetik dediğimizle farmakogenomik dediğimiz arasındaki fark nedir? Aslında genetik ve genomik terimleri pratikte eş anlamlı kullanılmalarına rağmen genetik kişilerdeki genetik farklılığın ilaçlara karşı farklı yanıtları üzerinde çalışır. Yani bir ilaca doğru yanıt verenler ile doğru yanıt vermeyen kişilerin belirlenmesinde yardımcı olur. Farmakogenemik ise daha global bir anlamı amacı olup ...terapetik amaçları için kullanılabilecek yeni molekül hedeflerin bulunmasında yardımcı olur. Yani farmakogenetiği farmakogenemin içinde bir birim olarak düşünebiliriz. Aynı, aynı şekilde analitik kimyayı kimyanın içinde bir birim olarak düşünebildiğimiz gibi. Fakat farklı farklı e, işlevleri, işlevleri olan iki ayrı bilim. Ee, şimdi konuğumuzdan şarkı alma kısmına geldik. Sizin önerdiğiniz bir şarkıyı burada çalacağız. Tiesto'dan herhangi bir parçası olabilir. özgü tedavi yaklaşımlarının gelişimi için ne yapmamız gerekir? Bunu sadece eczacı olarak sormuyorum. Eczacının, hekimin, otoritelerin yani devletin misyonu nedir bu konuda? Öngörüsel ve bireye özgü tıbbın iyi bir şekilde yerleşmesi ve gerek genetik testleri olsun, gerekse bu testlerin yorumları için olsun, farklı düzeyde farklı kalitede kanıtları bilmek ve kullanmak önemli. Yani klinik bilgileri tam ve eksiksiz olarak genetik bilgilerle birleştirerek kullanmak önemli. Tabii burada demin de bahsettiğim gibi bu çalışmalardaki en önemli bariyer teknik değil fakat eğitim eksikliği bilinçsizlik olarak söyleyebilirim. Burada bilinçsizlik demekli bunun halka veya hekimlere, eczacılara nasıl aktarıldığı. Dolayısıyla öngörüsel bir birey özge kavramının... ...iyi bir şekilde uygulanabilmesi için... ...devamlı bir şekilde... ...devamlı şekilde eğitim programlarını düzenlemesi. Örneğin son zamandaki... Genetik gelişmeleri, kaç tane gerekli gelişmeler hakkında kaç tane eczacının, kaç tane hekimin bilgi var? Kaç tane hekim veya eczacı bugün postgenemik çağda olduğumuzu biliyor? Bu arada postgenemik çağla ne demek istediğimi bilmiyorum. Ee, Açalım. Daha açmak istiyorum. İnsan genom Projesi'nin 2003 yılında tamamlanmasından sonra artık sembolik olarak postgenemik çağ gelmiş bulunuyoruz. Yani yeni genetik bilgilerin gelişmesiyle tıbbın moleküler olmasıyla birlikte postgenemik çağa girmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla bu postgenemik çağı içinde bulunduğumuzun maalesef bugün birçok eczacı ve hekim farkında değil. Ee, öngörüsel ve birey özgü tıbbın ve dolayısıyla genetiğin zararsız ve en faydalı bir şekilde modern tıp ...pratiğinde ve eczacılıkta kullanılabilmesi için... ...uzmanlık alanı gözetmeksizin... ...hekimlerin, eczacıların, diş hekimlerin... ...biyodukların, hemşirelerin ve uz beslenme uzmanların... ...bu büyük bir hızla gelişen genetik ve farmakogönemik... ...veya genetik konusunda... ...devamlı ve kısa süreli eğitim programları... ...çerçevesinde bilgilendirmeleri çok önemli. Ya Bize düşen görev bu noktada eğitim programlarını takip etmek... ...ve onlara bir şekilde içinde yer almak mı? Kesinlikle... Bu çok önemli çünkü ne kadar bu konuda bilgi sahibi olursanız bu konuyu uygulamanız da o kadar artacak hem uygulamanız hem uygulatmanız. Bir de ben e, şimdi işletme ile yan dal yapıyorum bir yandan eczacılık okurken. O yüzden hep şöyle düşünüyorum bir şekilde farklılık yaratmak, farklılığı nasıl yaratabiliriz diye bir eczane eczacısı da belki bu konularda e, yeterli düzeyde bilgi ulaştığında hastalarını bu konuda bilgilendirmeye başlarsa hastalar açısından da hastaların güveni açısından da baya bir ilerleme kat etmiş olur diye düşünüyorum. Kesinlikle çünkü e, şunu belirtmek istiyorum insan genel projesinin en önemli stratejilerinden biriydi toplum için genetik eğitimi yani bu ne demektir genetiğin ...daha sağlıklı ve en zararsız biçimde kullanılarak hastalara, hekimlere, eczacılara veya halka nasıl aktarılabildiği. Şöyle bir örnek vereyim. Ee, derslerimde birçok eczacılık sınıfı, son sınıf derslerimde birçok öğrenci bana şöyle, şöyle şu, şu tip soruyla karşılaştım. Ben eczane açacağım, farmakogenetiği nasıl kullanabilirim, ne işime yarar? Ee, ...farmakogenetiği nasıl kullanabilirler? İlaç etkileşimleri bakımından kullanabilirler. Yani burada sizin de dediğiniz gibi... ...bir şekilde farklılığınızı belirtmek zorundasınız. Bu farklılığınızı belirttiğiniz zaman... ...klasik yöntemden dışarı çıkmış olursunuz. Ne kadar... ...bu her konuda böyle farklılığınızı belirttiğiniz zaman... ...çekiciliğiniz veya e, insanlarla olan ilişkiniz... ...daha bir yakınlaşır. Dolayısıyla eğer bir hastanız... ...iki tane eczaneden... ...iki tane eczanenin yan yanına... ...bulunduğunu düşünelim. Eğer sizin... ...ilaç etkileşimleri konusunda... ...daha çok bilginiz varsa... ...eminim hastanız... ...size gelmeyi tercih edecektir. Peki o zaman şimdi bir şarkı mı dinleyeyim Geçenlerde Fransız grubundan bir şarkı duydum burada. ilk defa Türkiye'de duyuyorum. Ben de bunu ilk defa burada duydum. Jeve diye bir şarkı. Sözleri de çok güzel. Standart tipleşmeden, uzaklaşmadan bahseden ve ondan standart tipleşmeden hoşlanmayan bir kızın öyküsünü anlatıyor. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Papa pa, la papa pa, pa, la. Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel. n'est pas pour moi. Offrez-moi la Tour Eiffel. J'en ferai quoi? Papa pa, la papa pa, pa, la.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 avec les mains je suis comme ça par le port et je suis France excusez -moi. fini l'hypocrisie moi je me casse de là j'en ai marre des lampes de bois regardez-moi de toutes vous s'en veux pas je suis comme ça je suis comme ça je veux d'amour la joie de l'amour Nem pas ömrünüz. argent qui fera mon bonheur moi je veux crever la main sur le Benim, ah, ah, ah, ah, ah, ah. allons ensemble découvrir ma liberté oubliez donc Benim, vos clichés benim. Benim, benim. Benim, Ah! Alors découvrir ma liberté. Oubliez donc tout dans ma réalité. Je veux l'amour, la joie, de humeur. Ce n'est pas votre argent qui mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le Hocamız Kanada'da yaşadığı için ben e, hocamıza bir de şu soruyu sormak istiyorum Kanada'da eczacılar nasıl? Eczacılık sistemi nasıl? Bildiğim kadarıyla orada eczacıların reçete yazma hakkı var. Mesela Türkiye'de böyle bir uygulama yok. Türkiye'den farklılıkları nelerdir Kanada'daki bir eczacının eğitim konusunda veya uygulanış konusunda? Evet Kanada'daki eczacıları gerçekten uygulamaları yaptırımları çok daha farklı Türkiye'deki eczacılara ve hatta Avrupa'daki eczacılara göre de. Hatta ben ilk gittiğimde Kanada'ya baya şaşırmıştım. Bir gün eczanedeyim. Yanımda da bir hasta veya bir bir bey ilaç alıyor ve eczacı hemen müdahale etti. Özür dilerim ama ben size bu ilaç veremem. Çünkü şu, şu ilaçlar arasında bir ilaç etkileşimi var. Dolayısıyla doktorunuza telefon edeceğim ve bu ileşi değiştirmesini hemen talep edeceğim diye. Hatta çok şaşırmıştım ben çünkü e, ne Türkiye'de böyle bir uygulamayı gördüm yaşamımda. E, hatta Fransa'da uzun süreler yaşamış biri olarak Fransa'da bile bu tip yaptı. Eczacıların bu tip Yaptırımını hiç görmemiştim. Aslında Türkiye'de mesela eczacıların şöyle bir olayı var birçok yerde bakıyor. Etkileştiğini düşündüğü bir ilaç olduğu zaman doktoru gene arıyor ama buradaki farklılık şu galiba. Eczacı değiştiremiyor reçeteyi. Zannedersem Kanada'da değiştirebiliyor değil mi? E, eczacı değiştirebiliyor ve hatta e, orada hekim... İlacı yazmadan önce eczacısına telefon ediyor, şu şu ilacı yazıyorum, bu konuda fikirlerini almak istiyorum, ne düşünüyorsun, şu, ara, şu ilaçlar arasında etkileşim var mı diye. Dolayısıyla eczacıların burada önemli bir rolü var. Peki bu sizce neden kaynaklanıyor, neden bu kadar farklı bir yaklaşım modeli geliştirilmiş? Ee, tabii büyük bir ihtimalle eğitimden kaynaklandığını düşünüyorum. Bu demek değil ki Türkiye'deki eczacılık eğitimi iyi değil. Kesinlikle Türkiye'deki ecz eczacılık eğitimi de çok iyi. Fakat e, Kanada'da e, benim gördüğüm kadarıyla Kanada ve Amerika'da e, özellikle Kanada'da bahsediyorum. E, klasik eczacılık. Klinik eczacılık ez pardon klinik eczacılık çok ağır bir şekilde e, sistemlerinde eğitimlerinde var ve e, oradaki eczacılar e, mezun olmadan önce hem ...serbest olarak eczacılık... ...veya üniversitede eczacılığı olarak... ...iki ayrı eğitim olarak görüyorlar. Eğer serbest eczacılık... ...üniversite veya hastane içinde... ...bir eczacılıkı bulacaksa... ...onların eğitimi daha bir farklı oluyor... ...bitirdikten sonra veya... ...son senelerinde. Dolayısıyla... ...klinik eczacılık çok ağırlıklı... ...bir şekilde yer aldığı için... ...eczacıların e, yaptırımları çok önemli. Son e, gelmeden... ...gazete okudum. E, orada... ...eczacıların reçete yazma hakkı var. Ee, bazı ilaçlar için tabii. E, ufak ağrı kesiciler için, e, grip ilaçları için, bazı tip antibiyotikler için ve hatta şimdi şunu hak et istiyorlar. Çünkü sadece Kebek bölgesinde yok böyle bir hakları. Diğer Kanada'nın diğer e, e eyaletlerinde bu hakları var ama Kebek bölgesinde yok. Kebek bölgesindeki eczacılar e, çünkü biliyorsunuz bazı e, reçete günü dolduktan sonra onun uzatılması gerekiyor. Ve bunun uzatılması hekimler tarafından yapılıyor. Tabii eczacılar da hakta olarak bir ufak bir grep ilacı için veya ağrı kesici ilacı için veya herhangi bir antibiyotik için... E, ...tekrar hastanın e, hastaneye gidip e, sıra alıp randevu alıp hekimden uzatması yerine... ...bunu daha hem hekimlerin işini kolaylaştırmak açısından hem de hastanelerde böyle bir hasta birikimini e, kolaylaştırmak bakımından... İlaç uzatma dönemlerinin de kendilerinin yapmasını talep ediyorlar. Bu çok önemli tabi demin bahsettiğim gibi hem hekimlerin yükünü de azaltmış oluyor. Hem hastaların birikmesini de hasta kapılar hastalarda yoğunlaşmasını azaltıyor. Sadece hasta eczanesine gidiyor. Eczacısından hali hazırda yazılmış ilacın uzatılmasını talep ediyor ve e eczacı da bunu uzatabiliyor. Bu Kanada'nın bütün eğer şu anda Quebec eğer dışında bütün eyaletlerinde uygulanıyor ve Quebec bölgesindeki eczacılar da e bu hak talep ediyorlar. Herhalde büyük ihtimalle e, yürürlüğe başvuruldu. Bu, bu sıralarda çıkılacak diye düşünülüyor. Eczacı sağlık e, konusunda daha çok sisteme dahil hale getirilmiş öyleyse değil mi? Kesinlikle. E, ne kadar yani eczacı ile hekim e, çok iyi bir e, kolaborasyon, ortaklaşa çalışma içinde... E, Hekim genelde e, eczacısına danışmadan bir ilacı yazmayı tercih etmiyor. Zaten biz de okulumuzda Yeditepe Üniversitesi'nde e, sanitas kulübünü kurduk. Sanitas kulübü'nün amacı birazcık bu sağlık çalışanlarının ortaklaşa hareketlerini arttırmak. Yani eczacılık, diş hekimi, e, tıp öğrencileri ve hatta işte diğer sağlık bilimleri fakültesi öğrencileri aslında. E, ...homojen bir bakış açısıyla bakabilmeli belli konularda diye ...hatta en son yaptığımız aktivitede zaten... ...sizinle beraber organize ettiğimiz... ...birey özgü yaklaşımları içeren bir sertifika programıydı. Kulübümüz hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Başta sizi tebrik etmek istiyorum. Gerçekten çok önemli etkiklilikleri olan bir kulüp. Birincisi farklı eğitim dallarında... Ki öğrencileri birleştirmesi bakımından eczacılık, tıp şekilliği bir de sağlık bilimleri var galiba. Ee, bu çok önemli. Ee, daha, e, çünkü öğrencilik yaşında, öğrencilik dönemlerinden birlikte bir takım çalışmaları yapmayı öğrenirseniz ileride mesleğe atıldığınız zaman bunları daha kolaylıkla gerçekleştireceğinize inanıyorum. Ee, çok önemli. Ee, bu aktivitelerinizden dolayı e, hem sizi kutluyorum hem de Tepe'nin böyle bir aktivite. Yeditepe Üniversitesi'nin böyle bir aktivite faaliyetlere izin verdiği için sizin adınıza teşekkür ediyorum diyebilirim. Çok teşekkür ediyoruz. <gülüyor> Programın sonuna geldik sayılır. Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Son olarak şunu diyebilirim. Artık DNA'nın Dr. Watson ve Crick tarafından keşfinden 50 yıl sonra insan genom projesi 2003 yılında tamamlandı. ve Dolayısıyla bu projenin tamamlanması ile birlikte postgenemik çağa girmiş bulunuyoruz. Demin de bahsettiğim sembolik olarak. Ve bu postgenemik çağda bireye özgü tedavinin e, uygulaması hem eczacılık hem tıp biliminde arttı. Dolayısıyla bu o, fırsatı iyi bir şekilde değerlendirip hem hekim olarak, hem eczacı olarak hem hasta olarak e, bu fırsatı iyi bir şekilde değerlendirip Genlerimizi kendi sağlığımız için çalıştırıp sağlıklı kalmanın ve bu şekilde farklı olmanın zamanıdır diyor. Beni bu programa davet ettiniz ve çok önemli bireye özgü tedavi gibi her gün çok önem kazanan bir konuda bana bu konuşma fırsatını verdiğiniz için sevgili Metin sana, Sanitas grubuna, İstanbul Eczacılar Odası'na ve Havan Radyo'ya çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de bugün konuğumuz olan Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Görevlisi Doktor Candan Hızele ve Yeditepe Üniversitesi Sanitas Kulübü'ndeki ve Sanitas Dergideki arkadaşlarıma teşekkürlerimi iletiyorum. Metun Uyar ile Genç Havan'ın ikinci programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. 31 Mayıs Salı günü saatleriniz 16'yı gösterdiğinde Genç Havan'da buluşmak dileğiyle. Kendinize ve ülkenize çok iyi bakınız. 19 Mayıs'a bize armağan eden büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe yönelik sözleriyle programı sonlandırıyorum. Gençler, cesaretinizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. Sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlatları, yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği gayeye bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir.'' Havan. Hazırlayan ve sunan Olcay Meşe